Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Namazın sünnetlerini konuşacağız. Namazın sünnetlerini konuşmadan önce sünnet kelimesine giriş yapmamız lazım.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 şeklinde haşa hiçbir şekilde düşünemeyiz öyle değil yüzde yüz o da vahiydir yani Allah söyletmiştir çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah söylettiği için onları söyledi Kur'an ne diyor ve ma yantıku anil o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 Öbür taraftan Allah Azze ve Celle elleri bağlamayı ayakta durmak gibi farz olarak bize buyurmadı. Böylece elleri bağlamak farza göre, kıyam, kıraat, rükû, secdeye göre daha hafif. Ama, ama yine emredeni Allah ve peygamberi olduğu için,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 neyle imtihan edecek Allah aşık kullarını sadece kıl payı ibadetleri yapıp bir kenarda bekleyen kullarıyla birçok çok hasenam olsun diye kıvranan kulları arasındaki fark nasıl belli olacak her şey yapmazsan cehennemde denecek olsa o zaman yani mesela ramazan orucunu alalım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 kulak hizasına kadar kaldırmak. Erkeklerde. Kadınlarda da omuz hızasına kadar kaldırılır. Yani göğüslerinin üstüne kadar. Bu namazın sünnetlerindendir. Bu kaldırırken, elleri iftitaht tekbiri için kaldırırken parmakların birbirine yapışık olmaması, açık vaziyette olması da elleri kaldırırken iftitah tekbirine birine namazın sünnetlerindendir. Namaza başlarken <gülüyor> <gülüyor> Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebarak ismuk ve taala ceduk ve la ilahe gairuk duasını, sena,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 Namaza Fatiha e, okumak vaciptir dedik. Kur'an okumak farzdır. Fatiha'yı Kur'an olarak okumak vaciptir dedik. Fatiha'dan önce Eûzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak da sünnettir. Bunu ve la ilahe gayruk subhaneke dediğimiz sena duasından sonra ve la gayruk Euzubillahi inneşşeytanir racim bismillahirrahmanirrahim diye başlamak sünnettir. Bu imam olsun, müezzin olsun, cemaat olsun ne olursa olsun Euzubillahi inneşşeytanir racim bismillahirrahmanirrahim cümlesini yani bu istiâze'yi ve besmeleyi gizli okur. Fatiha'yı açık okuduğu yerler var ama istiâze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 yapılması halinde sünnet yerini bulmuş olur mümin kendi başına kılarken hanefilerin ortasında kılarken imam mesela gayrilmadu be alehim walbadlin dediğinde amin amin der yani yanındaki zorla duyacak kadar amin ama diğer mezheplerden müminler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 Semi Allahu liman hamide demek. Ayak kalkınca Rabbin alek alhamd demek. Sünnettir. Şunu da söylemek çok güzel. Sünnettir. Hamdan kesiyren, tabi ben, mübarek en fihi. Hamdan kesiyren, tabi ben, mübarek en fihi. Yani Semia Allahu liman hamide ne demektir? Allah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 ve bereketli mübarek bir hamdle sana hamd ediyorum Rabbim demiş oluruz bunlar mübarek şeyler bunları mümkün olduğu kadar e, ezberleyip uygulamak lazım ömür kaç gün kaç saat ki e, yani bunu ihmal edelim evet ruküe gidince ellerin böyle pençe gibi yapılıp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 Üçer defa yapmak sünnettir. Sübhane Rabbiyel-Azim Yüce Rabbim noksanlıklardan münezzehtir demektir. Münezzeh uzak demek. Yani hiçbir noksanlığı yok, eksikliği yok demektir. Sübhane rabbiyel de en yüce olan, en üstün olan benim Rabbim eksikliklerden münezzehtir demektir. Bunlar üçer defa sünnettir. Bunları e, nafile namazlarda 7 defaya kadar çıkarmak da mümkündür, sünnettir. İki e, iki secde arasında yani namazlarda her rekatte iki secde olur. İki secde arasında secde arası duası yapmak da sünnettir. Allahum mağfirli ve ve vahdini, vehdini verzukni Allahümme magfirli verhamni ve aafini vehdini verzukni bunu da iki secde arasında yapmak sünnettir bunun kısa şekli var rabbiğfirli rabbiğfirli rabbiğfirli de var böyle de yapılabilir bu da sünnettir oturuşta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 bunun içinde en ve sonu, ettehiyyatunun sonunda kelime-i şehadet var eşhedü en la ilahe illallah bu eşhedü en la ilahe illallah da yapılan bir sünnet var şimdi ettehiyyatü için teşehüt için oturduğunda namaz kılan ellerini dizlerinin üstüne koyuyor sağdan saydığımızda dördüncü parmak bir iki üç dördüncü parmak yani sağ elin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 İbrahimiye salavatı. İbrahimiye salavatı demek yani onlarca çeşit salavat var. Bu onlarca çeşit salavat'tan bir tanesi de İbrahimiye salavatıdır. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala al Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala al İbrahim inneke hamidun mecid Allahumme bârik ala Muhammedin ve ala al Muhammedin Kema barakt ala İbrahim e ve ala âli İbrahim. İnneke hamidun mecid. Bu şekilde içinde İbrahim ismi de geçtiği için İbrahimiye salavatı deniyor. Bunu da son kadeyi ahire dediğimiz son oturuş hangisiyse o son oturuşta tahiyyattan sonra okumak sünnettir.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 rahmet etsin bunu seçenlere. En muhteşem dualardan iki tanesi seçilmiş. Bunlar okunur, selam verilir ama yani daha fazla dualarda var. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Muazza, aman seni seviyorum. Şu duayı oku dedi. Allahumme inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Yani ey Muazza seni çok seviyorum. Sana bir dua öğreteyim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 Buhari'nin Müslim'in rivayet ettiği Mesih Deccal duaları var. Allahümme ni'ûzu bike min fitnetil Mesihid Deccal ve eûzu bike min fitnetil mahya inni, bike, me ve'l memat. Allahümme inni eûzu bike min el me'semi ve'l mağrem. Bu da okunabilir. Ama herhalükarda eee İbrahimiye salavatından sonra Türkçe olmamak, me'surattan olmak şartıyla dua yapılır. Me'surattan ne demek?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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den intikal eden e, duaları okumak lazım. En güzeli tabi bunu okuyun diye Peygamber aleyhisselam efendimiz nasihat buyurduysa e, onu okumak lazım. Akıllılık budur. Selamı e, sağa ve sola vermek e, sağa sola dönerek Selamu aleyküm ve rahmetullahi Selamu aleyküm ve rahmetullahi demek de sünnettir. Vaciplerinde ne görmüştük? Esselam kelimesini kullanmak Allah'ın ismini kullanmak vacibidir namazın. Öbür türlü namaz eksik oluyor. Bir başka sünnette Hanefi mezhebine özellikle riayet edilerek söylüyoruz. Ayakta dururken ayakta dururken parmakları senin dört, estağfurla iki ayağının arasını dört parmak kadar açmak sünnettendir. Yalnız bu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 daha eftaldir diye de bir görüş de var. Bu sünnetlerden sonra namazın adabı gelecek. Adabı onu da izah edeceğiz. Biraz daha e, sünnetten aşağı düşen tavsiyeler manasında onu da göreceğiz inşallah. Wassallallahu vassalleme alayhi sidiine Muhammed ve ala alihi vusahbiya jma'ain. Ve alhamdulillahü Rabbi.